Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimiz Tebarek ve Teala bizleri bu ilim meclislerinden mahrum etmesin. Sahat ve afiyette daim eylesin. En mühim mesele tabi sahat. İnsanın bir yeri ağrırsa canı orada oluyor. Dünkü akşam işte şifa-ı şerif dersinde bulunamadık. Ondan evvel gece boynumda çok ağır bir ağrı peydah oldu. Zaten bir 10 sene evvel de iki kere gece kalkmıştım acile de. 10 sene kadar oldu. Tekrar etmemişti. Ne oldu bilmiyorum. E, Tabi ağrı kesici serumlar, serumlar bir 2 saat sürdü. Ağrım zor durdu. Sonra emar çektik falan. Hala da rapor çıkmadı. Yani yarın çıkacak. O da doktorlar işte bakacaklar, edecekler. Yani Kireçleme desen değil, fıtık desen değil yani hiçbirine benzeyen bir ağrı değil ama kas, kasıpazmı mı diyorlar işte falan. Şimdi çok ağrı duruyorum. Bu bakımdan sağıma dönemiyorum edemiyorum. Çok da ağır ağrı kesiciler, çeteli reçeteli kesiciler. Onun için kafamı dallak bullak ediyorum ama yine de derslere devam etmeye çalışacağım inşallah. Ya, sabah tefsiri yaptık elhamdülillah. Kur'an-ı Mecid'in tasvihini yapabildik. Şimdi de e, irtikat dersimizi yaparız. İnşallah yarın akşam da e, mescitteki sohbetimize Rabbim nasip ederse hafız namazı var. Rabbim kıldırabilmeyi nasip eylesin. Sizlere de gelebilmeyi müessere eylesin. Tabii Danyal Aleyhisselam'la ilgili sohbetin sonuna söz verdim tamamlanmasını ama Ona şimdi söz veremiyorum çünkü e, üç kere ağır kesiciler alındığı için çok kitap bakamıyorum. Başım çok dönüyor. Bundan dolayı e, o biraz kitap açmak ister. 5-6-7 kitap hazırladım da burada duruyorlar. E, ama şimdi belki ona o sözü yerine getiremesem de inşallah Kadir Şerif'ten kalan yerden birkaç e, parça daha okuruz inşallah. Yine de sohbete geliriz inşallah. Şimdi okuduğumuz Şifa afiyet duasını beklerim. Sizlere ben dua ediyorum. Siz de bana dua buyurun. Yani bir şey anlatmak için ilim lazım. İlim için idrak lazım. Hafız lazım. Hafıza lazım. Her şeyin başı sağlık lazım. Sıhhatsiz olmuyor. Onun için hasta olmadan sahatinin kıymetini bil. Meşgul olmadan boş vaktinin kıymetini bil. Bu boşuna buyrulmaz. Bu hadis-i şeriftir. Ama işte 30-40 senedir bizim tabii devamlı klima vuruyor, pervane vuruyor, 40 senedir sohbetler hep böyle geçti. Tabii ağır şeyler olmuş olabilir. Biz sıcağı da dayanamıyoruz şekerimizden dolayı ama biraz sabredeceğiz artık demek ki. İnşallah tekerrür etmez. Şimdi efendim kardeşlerim, İmam Gazail Hazretleri'nin hakaret dersinde kaldığımız yerde ibareleri okumuştum da, bunun izahı soruya kalır demiştim. Çünkü eee ibare kısa görünüyor. Şerh uzun geliyor. Şersiz de e, mana anlaşılmıyor. Şimdi ne buyurdu? E, geriye anlattığım yeri ibareyi tekrar etmeyeceğim. Khalakal halka ve a'malum ve qaddara erzakum ve Teala bütün mahlukatı yarattı. Amellerini de yarattı. Rızıklarını takdir etti, ecelleni de takdir etti. Şimdi ilk cümle üzerinde duralım. İnanmamız bakımından, Allah'ımızı tanımamız, bilmemiz bakımından ne büyük bir dersteyiz, ne büyük bir meşgaledeyiz. Yani insanlar şimdi Noel kutlamakla uğraşıyorlar. Bütün dünyanın yavruları, <Gülüyor> biraz Saray'dan tut. Muhatikan, Fransa, Bilmem, İspanya, herkes. Çamları devirmişler. Ondan sonra her yeri süslemişler, ışıklandırmışlar. Efendim bütün kiliseler, ayinler. Neymiş efendim? Haşa ve kella Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı doğurmuş. Tövbe ya Rabbi. Şu itikada bak, şu şirke bak. Şirk. Çünkü e, siz Mevlid'i kutluyorsunuz. Peygamber'inizin doğumunu kutluyorsunuz. İsa e, Aleyhisselam da Allah'ın peygamberi. Onu kutlamak. Niye şirk olsun? Biz onun doğumunu kutlamaya şirk demiyoruz ki. Zaten İsa Aleyhisselam'ın doğumu ihtilaflıdır. Vakit olarak bunların dediği gibi değil ama e, mesele Allah'ın peygamberi olarak kulu olarak, rasulü olarak İsa e, Aleyhisselam'la biz de ferahlanıyoruz. Biz de onu bekliyoruz. Haşere yakın inecek gökte hayat sahibidir, yaşıyor. Fakat sen dersen ki bu Allah'ın oğludur haşa. Allah doğurdu haşa. İşte galat yahud Uzeyr ibnullah Yahudiler dedi ki Uzeyr Allah'ın oğludur. Bunun bir uzun bir kıssası var. Bir kere anlatmıştım. Galat Nasara Mesihullah. Mesih Nasara Hristiyan taifesi de dedi ki Mesih Allah'ın oğludur. Mesih İsa Aleyhisselam diyorlar. Der ki kavliyun beyfa. Bu onların ağızlarından çıkan bir sözdür. Manası yoktur, hakikati yoktur, içi boştur. Yudahiun kavlellezina kafarû min Kendilerinden önce geçen kafirlerin sözlerine benziyorlar. Kendilerinden evvelki kafirlerin Allah'ın oğlu dediler haşa. Bunlar da müşrikler, meleklerin kızları ve Allah'ın kızlarıdır haşa. Bunlar da diyorlar İsa Allah'ın oğlu haşa. Allah onları kahretsin, katlesin. Kur'an'da bu okuduğu maittir. Allah-u Teala beddua diyor. Kahır duası yapıyor, katil duası yapıyor. Bunları kahredecek, katledecek. Gebertecek kimdir? Allah-u Allah kendi kendine mi dua yapıyor? İşte o lanetini bizlere de izhar ediyor, açıklıyor. Niye bunlara benzemeyelim diye. Bak Allah'ın lanetine mi çarpılmış, efendim kahrına, bedduasına mahal olmuş e, müşrik adamların nöelleri, çamları, hindileri, fıstıkları, yemişleri ne işiniz var Müslüman adamsınız ya? En Enne'a yufekûn. Bunlar nasıl da Haktan döndürülüyorlar. Batıla çevriliyorlar. Hak ortadayken Mevla buyuruyor. Benim çocuğum yok, oğlum yok, kızım yok buyuruyor. E şimdi bu insanlar nasıl bu şirki koşabiliyorlar? Onun için büyük tehlike var. Gavur, gavurluğunu yapar. Efendim kutlamasını yapar. E sen Müslümansın. Senin ne işin var? Efendim ben yılbaşı kutluyorum. E kimin yılbaşısı? Kimin yılbaşısı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretinden... Tuzulmuş burada. 1441 Muharrem-i Şerif var. Hicri yılbaşı var. E senin örfün mü yok? Adetin mi yok? Dinin mi yok? Hicri yılbaşı mı yok? Bayramın mı yok? Neyin yok? Ne kadar gavurun papazı varsa onların bilmem ne azizinin bayramı bilmem aşıklar günü, bilmem sevgililer günü, bilmem manyaklar günü her şey bilmem cadılar bayramı bir de cadılar çıktı şimdi. Kardeşim bu nedir ya? Ne kadar Hristiyanların sapıklıkları varsa hepsini buraya taşıdılar ya. Nasıl buna izin veriliyor bu? Yani bir memleketin örfü, adeti, dini, geleneği, görünü Böyle biter mi ya? Sadi ve لَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ O zalimlere, şirk koşanlara meyletmeyin. Azıcık دَخ۪يۜ فَتَمَسْسَكُمُ النَّارِ Sonra onları yakan ateş size de dokunur buyuruyor. E şimdi bu misal olarak ne veriliyor? bizi <gülüyor> بِزِيِّمْ Onların kılığını giymek, kıyafetine bürünmek... Onlar gibi tıraş olmaktan tut. vezavi tefsirinde, bütün tefsirlerde alimlerimiz tıraşından tut. Çorabına kadar yani. Bu benzemek. Kim bir topluma benzerse onlardandır. Onun için biz işte 31 Aralık'ın akşamında Bursa'da külliyede toplanacağız. İşte canlı yayında olacak inşallah. Efendim niye? Bunların özel programlarına işte katılmayalım, izlemeyelim, dinlemeyelim. Çünkü burada Ve bir peygamberin doğum gününü kutlamak yok. Bu peygamberin peygamber olduğunu da kabullenmek yok. Bu Allah'ın haşa parçasıdır. Oğludur. Haşa Allah'tan cüz kopmuş haşa. Hanımı da var haşa. Meryem Validemiz için büyük bir iftira var. Gökler yere inecek Mevla buyuruyor. Tekadüse mavaatü ettefattar ne? Az kalsın gökler yarılacak. Parça parça olacak. Ondan sonra vel cibal dağlar paramparça olacak vel ardi yerler paramparça olacak ondan sonra en deavli rahmani vel sebep nedir? Allah'a çocuk iddia ettiler. Yani Allah'ın çocuğu var dedikleri için yani Mevla buyurur öyle bir ağır bir büyük söz yani öyle bir şey getirdiniz ki meydana öyle bir iftira uydurdunuz ki meydana Efendim asla asar olmayan Allah'ın çocuğu iddiası ki kökler, yerler, dağlar, taşlar birbirine girecek. Yani şu anda dünyada bu nöellerden, bu efendim, Hristiyanların Allah'ın çocuğu var demelerinden dolayı gök yere inmek üzere. Öyle beladayız. Celzele nedir yani? Celzele nedir? Paramparça edeceğim diyor. Yine diyor iman edenler, namaz kılanlar, hürmetine şirk koşmayanlar, hürmetine duruyorum. eceli var işte dünyanın süresi var kıyamette kopartacağım ama yakın oldu ki e, her taraf gökler yerler çatlayacak patlayacak buyurun. e şimdi insan böyle bir lanet böyle bir kahır böyle bir katil Allah'ın laneti bedduası var ya bu çocuk var diyenler e bu adamla bu Nuali Allah'ın çocuğu diye kutluyor Haşav sen nasıl buna benzersin şimdi bak onlar neyle uğraşıyor sapık sapık işler işte efendim Onlara kurafe demezler. Onlara hiçbir şey demezler. Biz peygamberimize sakalını öpersek haşa onla uğraşırlar. saç şerifini öpersek onunla uğraşırlar. Suyu saç şerifini yıkar suyuyla içersek onunla uğraşırlar. Hiç bunların yaptıklarına bir şey demezler. Pis pis suları birbirine üzerine atıyorlar, saçıyorlar, tütsüler, dumanlar, bilmem neler. Haçları öpüyorlar bilmem ne. Haç diye bir şey yok. Çarmıha gerilen İsa sem değil. Ve ma katlehu onlar onu öldüremediler ve ma salebu onlar onu asamadılar buyuruyor. Helal onu asmaya gelen Yahudi onun kılığına soktum diyor. Onlar kendi adamları İsa diye astılar. İçeri soktular İsa sem Allah göğe çıkart ve rafa'allahu leyh Allah onu köklere kaldırdı diyor Kur'an söylüyor. Allah onu katına manevi huzur katına kaldırdı. İkinci kat semada şu anda duruyor. Miraç Gençesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret etti onu. Ee, öbür peygamberler ruhaniyetleri cisme girmişti. Beden şekline göründüler. Ama Efendim e, İsa Aleyhisselam hiç ölmediği için aynı şekliyle ruhaniyetin bedene e, teşekkül etmesine, temessül etmesine hacet kalmadı. Çünkü kendi diri. Ben iyi mi biliyorsunuz buyuruyor. Ben onu kaldırdım semavata. Ondan sonra onu öldüremediler. Onu asan diyor. Asmaya gelen adam, çarmıha gelmeye gelen adam... Bir çıktı dışarı. İsa İslam'a e dönmüş. Dedi ki İsa'yı bulamadım. Ne bulamadın sensin dediler. Söktü hiç lafını mafını dinemeden. Yahudiler astılar. 12 bin Yahudi kapıya üşüştüler. Sonra da karıştı kaldılar. Onun hakkında ihtilafa düşenler. Elbette şüpheleri devam ediyor diyor Kur'an. Çünkü neden? E, baktılar. Yukarısı İsa'ya benziyor. Belden aşağısı kendi arkadaşlarına benziyor. Onlar da öldürdük diyemediler. Yakını bir şekilde şüphesiz budur diyemediler. O ihtilaf ile beraber konuyu kapatalım dediler. Konuyu kapattılar. eşiniz sen 2000 senedir e, küsürü da var. E, uyduruyorsun ki bu İsa Aleyhisselam'dır. Bu haç onu temsil ediyor. Halbuki öyle bir avanak bir e, millettirler ki. Baş düşmanları olan İsa Aleyhisselamı öldürme teşebbüs eden Yahudi'nin şeyine e, haçına tapıyorlar. Yani adamlar öyle yutturmuş ki Yahudi adamlar İsa Aleyhisselam'a tapıyoruz diye o haçı kutsuyorlar. İşte Papa da böyle çocuklara böyle yapıyor şeyleri. Yapıyor, takdis ediyormuş olma. Ne oluyor? Kutsuymuş. Peygamberüllah Semb bir çocuğa eli değse. ...çocukta o kokusu kalırdı diyoruz. Ay böyle uydurma şeyler konuşmayın. Onu konuşuyoruz. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Papa kutsallaştırıyor adamı da. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini sürse bereket gelmez mi yani? Gelir mi gelmez oğlum Gelir. Papa'da ne bereket var ki o çocuğa bereket geçsin. Ama Allah Rasulü'nü desen haşa bereketsiz yerine nasıl koyarsın? Nesi onlar eşit tutarsın haşa. Ona da karşıyım, ona da karşıyım. Nasıl karşısın? Müslüman nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereketini inkar eder? Hangi sahabenin e, alnının perçemine mübarek elini sürdüyse bütün sahabenin kiram, tabi zam nizam hep onu görenler böyle alnını saçına sürerler ellerini. Efendimiz sallallahu aleyhi ve değdiği yer diye. O zaten onu hiç kestirmedi ölene kadar orasını. Yani saçını da kestirmedi, aşağıdan kestirdi, burayı kestirmedi. Sahabe yaptı bunu. Ama bunlar uydurmuşlar. İsa Aleyhisselam diye Yahudi çarmıha gelmişler. O Yahudinin çarmıhını şimdi öpüyorlar, kokluyorlar, bir şeyler ediyorlar. denize atıyorlar, oradan çıkarıyorlar, bundan sokuyorlar. Din diye bir şey kalmamış Şeriflerde hiçbir hakikat üzere değiller. Yazık bunlar, nasıl kurtaracağız? Bir de bütün Müslümanlar onlara meylediyor. Onlara benzemel kalkıyor. Bu ne rezilliktir. E şimdi, şimdi bir düşün bak. Çerez alamıyormuş da... ...çok pahalılık varmış da çerez... ...ne yapacağız çerez? E işte Noel kutlayacağız. Ya Rabbel Alem. Sen ne işin var Noel kutlamaya? Allah'ın günü gecesi mi Her gece çerez ye, ...çekirdek çitle bana ne yani? Ama sen niye getiriyorsun o geceye özel programlar için? Orada oturacağım da efendim yılbaş kutlayacağım yani. Hiç Müslümana yakışan bir şey değil. Kafirlere benzemek adamı... ...imanı son nefeste... Tehlikeye götürür. Ama şunu söyleyelim. Bir insan yaptığı işin haram olduğunu, günah olduğunu bilirse ama ben nefse uyuyorum, komşulara uyuyorum, akrabaya uyuyorum. İşte uyduk süreye biz de falan. Buna kafir denmez. Ama yaptığı işi helal destekleri. Noel kutlamak helaldir. Ne var Noel kutlamak? O zaman şirk merasimine tazım etmiş olur. Şirk ki Allah'ın oğlu dedikleri için haşa. Yani burada da Nisa Aleyhisselam'ın doğumu yok. Haşa. Allah Teala Çocuk sahibi olduğu iddiası var. Haşa. Kökleri yere indirecek bir şirk sözü var. Mevzu bu. Eşil biz burada ne yapıyoruz? Allah'ımız nasıl yarattı, nasıl rızıklandırdı, nasıl takdir buyurdu? Şimdi biz e, onu konuşacağız. Şimdi Allah doğru olarak Rabbimizi tan tanıtma dersindeyiz. İtikad dersi o demek. E şimdi bizim şu anda yaptığımız sohbetin değeri nerede? Önemi nerede? Efendim, bir de bu insanların şu andaki meşkalaları, taşkalaları Ne işledeler acaba? Rablerinden habersiz. Şimdi adamı sorsan, seni kim yarattı? Allah bile zor der. Kelime şahadet okuyamıyor yav çoğu. Allah sen beni yarattı. sen şimdi bu kitabı buradan kaldırdın şimdi. Bu bir ameldir, bir iştir, bir faaliyettir, bir harekettir. Bunu kim yarattı? Şimdi? Eğer derse ki bu benim bu kaldırma işimi de fiilimi de Allah yarattı. Tam eli sünnet. Eğer derse ki kul fiilin halikidir. Ben Allah beni yarattı ama ben işlerimi kendim yapıyorum. Ben kendim yaratıyorum. Derse muteziledir. Ehli sünnetten çıkmış. Şimdi birçok ilahiyat'taki akademisyen mutezile görüşündedir. Onun için kaderi de alın yazsında inkar ediyorlar. Bunlar birbiriyle eee denk diyor. Bunu inkar ediyor, onu da inkar ediyor. Şimdi Allah Teala kullanan amellerini yarat. Bu ne demek? Bu şu demek, her şey Allah Teala'nın kazasıyladır, kaderiyledir. Her şey. Peki, kaza ile kaderin ne farkı var? Bu ileride de gelecek diye düşünüyorum. Bu itikad dersini bırakmayacağız yani. Ölene kadar inşallah ben konuştuğum sürece o kitap biter o kitap. O kitabı el üstüne itikadını okuyacağız. Başka çaremiz yok. Kaza ve kaderin farkı şudur. Kaza millete anlamıyor şimdi. Sıf kaza desene anlamıyor. Kader yanına koyarsan anlıyor. Yoksa Arap trafik kazası zannetiyor. Kaza ve kader. Tabii trafik kazası da buradan gelebilir. Çünkü Allah takdir etmiştir ezelde onca arabalar birbirine çarpıyordur. O da kaderin bir eseridir yani o da yani sen zannetme ki trafik kazası kazayla ve kaderle değil. Onu demek istemedim. Ama burada kazadan başladığımız nedir? Kaza. Allah Teala'nın ilme ezelisindeki Rabbimiz'in Efendim külli ve icmali hükümler. Külli ve icmali ne demek? Ezelde. Ezel ne demek? Gökler, yerler, güneşler, aylar, insanlar, cinler, melekler, felekler hiçbir şey yokken sırf Mevla Teala var çünkü onun yok olduğu bir zaman yok geride. Ezel oraya deniyor. Ama allah Teala varken hiçbir şey yoktu. Allah şey, hiçbir şey onunla beraber yoktu. Sonra her şey yarattı. Yaratanla yaratılanın farkı, yaratılan sonradan olma. Mevla yaratıyor. Şimdi ezelde Allah Teala her şeyi bilir, bilir. Nasıl bilir? Külli ve icmali. Külli bütün bütünüyle bilir. İcmali de toptan. Toptan demek. Cümle, yani Arapça'da söylüyor, malı cümle satarlar, cümle alırlar, cümle demek, yani toptan. Bu toptanın manası nedir? Yani şimdi Allah-u Teala insanları yaratacak. Onlar için de Türkler de yaratacak. İşte Türklerden, işte ne bileyim, Ahmet Mahmut yaratacak, işte ne zaman yaratacak? İşte 1384'te yaratacak Hicri'yi. 1965, miladiye tekabül ediyor falan. Sonra şu ayda yaratacak, 27 Şubat'ta halk edecek, işte efendim. Ee, hangi anadan babadan falan, falan herkesin hakkında bu var. Daha Adem Aleyhisselam yok. Cennet cehennem yok. gökler yok. Melekler yok. Hiçbir şey yaratmamışken. Bunu biliyor mu? Biliyor. Fakat bunu tafsilatlandırıp da levh-i yazmış mı? Yazmamış. Çünkü neden? Levh-i mavza sonradan yarattı. O zaman bu bütünsel e, toptan külli ve icmali dediğimiz e, bilgi ezelde var mı? Var. Buna ilme ezeli diyoruz. Bu tegayür etmez, bu değişmez. Herkes hakkında bu bilgi var. Buna kaza diyoruz. Kader Kader de bu ilmi ezeli'deki külli ve icmali olan bütünsel malumatın tafsilata dökülmesi teferruata inilmesi ve cüz'i olarak cüz'i ne demek? Şimdi İşte bir Ahmet Mahmud ünlünün içinden, dışından, kilosundan, anasının teferruatından, hangi takkasından, işte nerede doğacağından, ne yiyeceğinden, ne içeceğinden, kaç nefes alacağından, vereceğinden, başına geleceklerden tut, onun da doğuracağından doğuracağını doğur, falan falan. Yani dünyada hiçbir mekanizma, şu anda hiçbir teşkilat bir insanın bile her şeyini bilemez. Tek bir insanın. Her şeyini bilemez. Neden her şeyi bileceksin? Adam şu anda bile 5000'den fazla cüz var. Vücudunda, anatomide tıpma sokarsam bilmem ne bilmem ne. Bulan bütün tafsilatı Mevla'da var. Bir de yaratılışından ölene kadar, kabirdeki ahvaline kadar mahşere çıkışına kadar, cennete veya cehenneme girişine kadar. O bütün tafsilatı. Bir kişinin başına gelecekler bile e, sınırsız ve sonsuz değil ama Allah ilminde bize göre sayılamayacak kadar teferruat var. Bir kişinin çünkü ki bunun 70 milyar altında var, 7 milyar 8 milyar üstünde var, bundan daha kadar var. Ben bak ne diyorum? Bir kişinin yaşadıkları, yaşayacakları'nın tafsilatına bütün dünya bilgisayarları çöker giremez yani. Bir kişinin. Çünkü ne diyorum sana? 5000'den fazla cüz var. Her cüzün her saniye başına gelen var. Nere tıkandı, nere açıldı oraya kan gitti, buraya kan gitti. O hasta oldu, o usta oldu. O öldü, o kaldı, o dirildi, o doğdu, oral huflendi. Anasının karnında cenine. E bu, bunun nasıl bir şey teferruatı var? İnsanın vücudunda dünya etrafını dolanacak kadar damar var. Damarlarını söksen, birbirine eklesen dünya üç kereviniz dolanıyor. Haberlerde çıktı bu. E sen şimdi bu kadar damarın her an Atarı var, atmayanı var, tıkananı var. Kan geçti, ne kadar geçti? Sulu muyduk? Pıhtı mıydı? Pıhtı mı attı? Bir insandan bahsediyorum. Bir de bunun melekler, insanlardan katkı Cinler, insandan kat kat fazla. E bu, bu bir kişinin bütün tafsilatlı malumatı hakkında dünya diyorum sistemi çöker. E böyle bir iddiaları da yok zaten. Deli milyar? Ama şimdi sen ...bu kadar tafsilat... ...her şeyin bütün tafsilatı... ...Allah Teala'nın ilmi ...külli ve icmali olarak... ...ne zaman tafsilatı... ...onu da biliyor tafsilatı... ...fakat ne zaman... ...Lev-i Mahfuz'a yazdı... ...meleklere dosyalar veriyor... ...o yıllık... ...meleklere de bütün insanın tüm hayatının dosyası... ...birden verilmiyor... ...Berat Gecesi, Kadir Gecesi... ...Berat Gecesi... ...Lev-i Mahfuz'da... ...efendim falan... Kadir Gecesi'nde de teslimat oluyor. Kuvvetleri vaate göre. Bu vaziyette bir senelik il mezelideki tafsirat meleklerin eline geçiyor. Ama levh-i mahfuzda hepsi var. La ratbin ve la yâbisin illâ fi kitâb Yaş kuru hiçbir şey yok. Hepsi de kitâb-ı mübîn. kitap. Orada levh-i mahfuzda kastediliyor. Levh-i Yasin Şerif'te ne diyor? ve küllü şeyini ahsayınau fi imam-ı mübin. Biz her şeyini ne yaptık? Saydık, zabt ettik. Nerede zabt ettik? İmam-ı mübinde. İmam kime derler? Önde namazda öne geçene derler. Bütün kitapların imamı kimdir? Levh-i mahfuzdur. Kur'an da oradan indi, Tevrat da, de, Zebur 104 kitabın aslı levh-i mahfuzda yazıldı evvela. Sonra peygamberler yaratıldıktan sonra ümmetleri gönderildikten sonra zamanı gelenim kitabı verildi. Lev-i Mahfuz'dan Cibril Aleyhisselam aldı. Onun için Kur'an-ı Azim buna çok temas ediliyor. Tafsiyle kül işi her şeyin tafsilatı ondadır diyor. Kur'an hakkında da buyuruyor ama esasen Lev-i Mahfuz'dadır. Her şeyin tafsilatı. Yeryüzünün karanlıklarındaki danelere, tohumlara varıncaya kadar. Şu anda ne kadar tarla var? Bütün dünyada ne kadar tohum ektiler? O daneleri nereye ekiyorlar? Yeri eşeliyorlar. Yerin karanlığına işte, e, koyuyorlar, bırakıyorlar. Sonra üstünü topraklan kapatıyorlar. Akla mantığa sorsan orada çürür. Biraz hava bırakmak lazım, açık bırakmak lazım. Biraz açık bırakırsan hava alma, tohum yetişmiyor. Ne zaman tam kapatıyorsun, o sıra filiz veriyor. Çünkü yeryüzün karanlıkta olacak. O karanlıktaki tohum tane. Ne kadar tane ekildi? Kim bilir onu? İşte bütün hepsi kitabı mübin mübindedir. Yani Lev-i Mahfuz'da yazılıyor. Ya senin tarlana kaç tohum ektin? Ondan evvel ne kadar tohum ekildi? Onların kaçı bitti, kaçı bitmedi, kaçı çürüdü, kaçını? Karınca yedi, hayvan yedi, böcek yedi. Sırf bir kişinin tarlasını bütün dünya çözemez yani. Bütün bu tafsilat bunlar nerede yazıldı? Lev-i Mahfuz'da. Bunun adı nedir? Kader. Kaza ile kaderin farkı yok. İmam Şirti eee Tevsihi isimli eserinde Cami-i ya Şehir yapmış onu. O şerhte bunu anlatıyor. E, bu kaza ile kaderin farkını beyan ediyor. Kaza ezelde Allahü Teala'nın ilminde dışarıya yansıması olmayan, hiçbir yerde yazılı bulunmayan efendim kimsenin haberdar olmadığı sadece ilmecidir. Külli ve icmali ilim. Ama kader, e, lev-i mahfuz yaratıldıktan sonra bütün yaratılmışların, yaratılacakların, hakkındaki bütün malumatın cüz'i ve tafsili ayrıntılı şekilde, detaylandırılmış şekilde ilmidir. Bunlar bu manaya geliyor. Şimdi, her şey Allah'ın kazasıyla, kaderiyle Her şey. Yani allah Teala ezelde bilmeden ben şu anda şuraya parmağımı şuraya koyamam. Ben bunu yapacaksam şimdi mutlaka biliyor ki yapacak. Yapmaktan vazgeçersem mutlaka biliyor ki yarı yoldan dönecek. Bunu biliyor. Sonra bunu levh-i mavuzda yazıya döktü mü? Döktü. Kulleynusuybena ila maketaballahu dene. Allah bize ne yazdıysa o başımıza gelir. Bize yazmadığı hiçbir şey bize isabet etmez. Habibim şöyle diyor. Bu ayettir. Buna itiraz eden kafirdir. Birisi derse ki Allah ben bugün Arabi trafik kazası yapacağımı bilmiyordu. Kafirdir. Birisi derse ki bütün ulemanın ittifakıyla kafirdir diyor. İbn-i Hacer Eytemi Hazretleri. Bütün ulemanın ittifakıyla. Hiç kurtarı tarafı yok. Tevile müsait değil. Çünkü neden adama diyor ben kimle evleneceğim hocam diyor. Allah diyor bilir mi diyor bunu. Adam diyor ki Allah senin kimle evleneceğin ne bitsin evladım diyor. Ne hocası, ne sakalı, ne şey. Kafir oldu. Çünkü öyle de Allah bilmiyor dedi. Ha Bunun gibi niceler. Çocuğunu araba çarptı. Çocuğun öldü. Ya bu Allah'ın kazasıyladır, kaderiyledir. Adam diyor ki işte. akayet ilmi kelam dalı başkanı olmuş ya. Allah Biz ana diyor işte Allah'ın yazısı ne yapalım? Kadere razı olmak lazım. Teselli için söylüyorum adam. Allah'ın böyle bir yazısı yok diye. Bu adam işte. Bütün mü müftüleri yetiştiren... İlahiyatta ilmi kelam dalı başkanı İlmi kelam ne? İtikat İtikattan sorumlu Başkan Yani şimdi ben Ben ne yapayım nereye gideyim ya Başımıza taş yağmadığına şükredelim Sonra girdiler birbirine işte Şimdi kendileri de girdiler birbirine Yarın bazı şeyler Açıklayacağım Caner Ertas bir tweetleri var görsen Artık o bile bezmiş ya Bunların diyor, şerri kayrını geçti diyor ya Bunlar hep sünnete inanmaz, hadise inanmaz, fıkha inanmaz, mezhebe inanmaz. Onu da şey ettiler yani. Onu da solladılar geçtiler. Bunlar ne ya diyor. Ya ben size diyorum ya anlıyorsunuz. Kendi işlerinde birbirlerine şerli diyorlar. Onun için bu kaza ve kader inancı Ankara ile hayatta hemen hemen bitmiş. İstanbul'da da belki yarıya bitmiş. bir adam Allah'ın yazısı var, ezel değil, mezelisi var, kazası var, kaderi var dese, üniversitede şurada burada dışlanıyor, hor görülüyor, gerici görülüyor. Hangi üniversitede? İlahiyatta. Sen mühtü vaz yetiştiren şeyde, bu ne lazım başımıza böyle imam müftü ya? Çocukların çoğu işte zehirlenmemek için zor sabrediyor. Bütün derslerde itiraz ediyorlar, hocalarla çekişiyorlar, kavga gürültü çıkıyor. Nisan Sen Hocak, Allah selamet versin, Hoca efendi kulların itikadını düzeltmek için mücadele veriyor. Biz de ona işte destek olmaya çalışıyoruz da. Ne kadar becerebilirsek, ya bu çocukların bakımı lazım, yurt açmak lazım, şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım, ya bizim istimhanlar. Cami yapayım, çeşme yapayım, hala yapayım, bilmem. ya kardeşim burada çocuk çocuk kafir oluyor ya. Şunlara bir yurt yap da hocalar gelsin, eri sünneti anlasın. Okul diploması almak için mecbur bir okula gidecek. Bu sefer orada da zehirleniyor. E burada haricen hoca efendiler bir çorba yedirirsiniz, içirirsiniz, bir yurt yaparsınız. Anlatamıyorum ki. Benim de bir gücüm yok. Bir gücüm, kuvvetim olsa hep bu imamati vilayete gidenleri yurtlarda el-i çevirmek için ne lazımsa yapmak lazım. Çünkü bu insanlar müftü olacak, fetva verecek. Kaza kaderi inkar edersen olur. Ve bil kaderi hayri ve şerri min allah Teala. Hayrı da yaratan Allah, şeri de yaratan Allah. Sen ne yapıyorsun ya? Bu nasıl bir ittikatsızlıktır? Bildiğin gibi değil yani. Bir şey var o meşhur. E, Arap alemi meşhur. Siz Arapça anlamadığınız için çok sorun yok da. E, ama tabi Arapça bilenler de etkilenenler var. Talebeler okuyorlar, medreseler falan. Ratib Nablusi diye. Büyük bir alim. Yani Suriye ulemasından. Sonra bir toplantılar yapıldığında İsmail ya da gelmişti Orada da biz rastlaştık. Sonra ben itikadında bazı şeyler... Baktım, işte kubbeler, şirktir, işte türbelere ziyaret... Bireyim, baktım, ve abi kafası var. Hatta bu İhvani Müslümin hareketinde ve abi kafası çoktur. Maalesef tebliğ cemaatında da abi kafası çoktur. Hepsidir demiyorum, çoktur. Bulaşma kaçınılmaz. Şimdi ben ondan dedim, ya işte alim adam şu durumu tefsir yapmış, onu yazmış, bunu yazmış. Yani neyse dedim bir şey yine bir şey demeyeyim. Yani şöyle vah bir kafası var onu anladık da yine şimdi dinden çıktı falan diyemiyoruz. Dedim yani türbe meselesine. E şimdi tabi geçen bir videosunu attılar. Yani Arapça konuşuyorum. Talebeler için konuşuyorum bunu. İtikad dersindeyiz yani. Arapça okuyan talebeler falan bu adamı dinliyorlar çok çok da dinlenen bir şey Arap aleminde. Şimdi ne dedi biliyor musun? Allah Allah. Ben kafa yiyeceğim. Çok da alim ya. Dedi ki böyle dedi kafir inkar ediyor işte. Adam günah işliyor işte falan. Bunlar dedi Allah'ın kazasıyla kaderiyle değildir dedi. Ya nasıl bir şey dedi. abi Vahabi dedik. Vehhabiye de rahmet okutacak. Hepten muhtecil oldu. Neden? İşte Allah'ın kazasıyla kaderiyle değildir. Yani Allah bir hayır yapar, şer yapmaz. E yaratan ancak Allah'tır. Tamam adam istediği için Allah ona imtihan için yaratır. Ama sen Allah'tan başka yaratan mı var demiş oluyorsun. Kazayla kaderle değil. Yani diyor senin yaptıkların diyor, suçların diyor, cürümlerin diyor. Bunları diyor senin başına gelenler Allah'ın kazasıyla kaderiyle değil. Ya bir alim bunu konuşur mu ya? Kaza ve kader zaten Allah'ın onu zorlaması, cebir yapması demek değil ki. Allah'ın ezelde bilmesi, bildiklerini de kayda geçirmesidir lehu muhafıza. Nasıl sen o zaman Allah bilmeden yapıyorsun demiş oluyorsun. Hazreti Bayındır'dan ne fark kaldı şimdi? Hiçbir fark kalmadı. Yani diyor ki işte sizin kendi iradeniz Allah size irade verdi, güç verdi, kuvvet verdi. Kendi kendinize yapıyorsunuz. Yahu kardeşim kimse kendi kendine affedersin altına bile yapamaz. Bas bas bağırır. Iı, lavman lazım gelir. Iı, acile kalkar. Altına yap bakayım kendi kendine. Nasıl yapıyorsun? A kadının elastikiyetini Giderdiği zaman ne gelece gönderirsin. Hiçbir şey tutamazsın. Bezlemek lazım gelir. Yok efendim o kabız yaparsa, bağırsaklarında kurutursa gidip ameliyattan çıkartmak lazım gelir. Yani bunu kim kendi kendine iş yapabilir? Adam diyor ki kaza ve kader. Yani demek şu ki Allah'a suçlamayın diyecek yani. Aynı muhtezile kafası. Suçu kendinizden bil. E zaten suçu kendimizden biliyoruz. Çünkü neden? Allah bana bir bela verdi. Hastalık verdi. E, günahlarımı temizlemek için verdi Müslümansam. Ya vursam zaten burada da azap, orada da azap. E şimdi günahların tebek sebebi oldu. Ya bunda yok. Ya da Allah sana yüksek derece vermek istedi. İbadette çok yapamıyorsun, İbadetin yerine hastalık ver, ağrı çekiyorsun. Ondan dereceni yükseltiyor. Bu tamam. Ama yaratan Allah'tır, veren Allah'tır. Sen şimdi nesi? bunu inkar diyorsun. Bak ne buyuruyor? Ma'asabü kim muzibetin? Fıbı makcəsebet ediik o. Başınıza gelen her muzibet. Ellerinizin kazandığı, yani başkasının eliyle değil. Ben senin elinle günaşlamıyorum, sen benim gözümle günaşlamıyorsun. Herkes kendi huzuyla yapıyor bunu. E tamam. Başınıza gelen her el musibet, ellerinizin kazandığı günahlar sebebiyle. Bu tamam. Ama şimdi öbür ayet ne diyor? Şey, ayetleri beraber okumak bakayım. Bektaşı gibi birisini okuyup birisini okumamazlık etme. Mâ asâbeke min hasenetî fe Allah. Hangi güzel bir şey senin sana isabet etti? Sağlık, afiyet, bolluk, bereket, çoğuluk evlat bilmem ne. Bu Allah'tan geliyor. Çünkü neden? Bu sırf hayırdır. Allah'ın lütfu keremidir. Yani senin hak ettiğin bir şey yok. İstikakın yok. Yani kim Allah'tan alacaklı olabilir? Kim Allah'ın üzerine bir şey vacip edebilir? Kimin Benim şu kadar istikakım var Mevla'dan haşa. Öyle bir şey yok. Çünkü neden? Mesela diğer 60 yaşatıyor, yediriyor, içiriyor. sadece nefes alma nimetinin şükrünü günlük ödeyemezsin. İki nefesi giren çıkan nefesi ödeyemezsin. Tıkatsa seni bas bas bağırırsın. Sen hangi ibadeti yaptığında Allah'tan alacaklı çıktın ya? Onun için güzellikler geldiyse ben kerem ediyorum Yani siz bir şey hak ettiniz de karşılığınızı veriyorum değil. Zaten Allah'ın El-Vehhab İsmi Şerifi ne demek? el vehhab ben? El Celle Celaluhu karşılıksız bolca bahşişler bağışlayan, hibe eden Karşılıksız ne demek? E de onu hak edecek bir şey yok yani. Bana va de para mı verdin de karşılığında elma aldın yani? Karşılığında ne verdin Allah'a? Ne verebilirsin sen? Zaten seni de o yaratmış. Yaptığın ameli de o yaratmış. Kıldığın namazı da o oy yaratmış. Okuduğun Sübhaneke de o yaratmış. E zaten Allah'sız sehet se yemezsin yani. E, o zaman Efendimiz buyurduğu üzere biz Allah'a borçlu değiliz. Borcun ta kendisiyiz. Borçlunun yine biraz malı bir şey olur. Burada borçlu olamazsın sen. Çünkü borçluyum dersen senin de mülkün var demektir. Sen borçsun. Yaratılışından zaten sana emanet vermiş ruhu. Emaneti vakti gelince alacak. Onun için güzellikler sırf Allah'tandır ne demek? E kimse hak eden yok ki. Karşılıksız veriyorum iyiliğim için. Lütfumdan, keremimden dolayı. Kötü bir şey geldi. Hastalık, bela, kıtlık, kuraklık, celzele, deprem, kafana yıkıldı, ortalık. Çocuğun hasta oldu, karın hasta oldu. O öldü, o kaldı. Femin nefsik, o da senin nefsindendir. Şimdi bu ayeti nasıl anlıyor bu muhtecile zındıkları? Şöyle anlıyor. Güzellikleri Allah yaratıyor, hayırları Allah yaratıyor. Şerleri Allah yaratmıyor, şerleri insan kendi yaratıyor. Nasıl olacak o zaman kendi yaratıyor? Çünkü e, nefsindendir diyor bu ayet. Ama bu ayet öyle demiyor. Bu ad diyor ki nefsin sebebiyet verdi. Sebebiyet. Min sebebiyet için. Nefsinden dolayı. Peki öbür ad ne diyor? Kul küllüm min endillah. Habibim söyle ki hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. Hepsi de Allah'tan. Amentü'de ne okuyoruz? Ve bil kaderi hayri ve şerri. Hayrı da Allah takdir ediyor, şerri de Allah takdir ediyor. Neden? E imtihan olsun Kiminin çocuğunu alıyorsa, babası sabreder, razı gelirse cennette hamd köşkü yapıyor ona. Bakalım hamd edecek mi, etmeyecek mi? Adamın günahı vardı yoktu, o daire dava. Günah varsa ona hastalık veriyor, temizlemek için. Ahirete kalmasın hesabı, kabirde azap çekmesin, dünyadayken sıkıntı çeksin, hastalık çeksin. Biraz kefen yıpratsın, sağa dönsün, sola dönsün, bağırsın, çağırsın, kabire temiz girsin. E Şimdi Allah'ımıza nispetle bu işlerde şer yok. Niye yok? Allah-u Teala şerri yaratır. Ama şerre razı değildir. Müridül hayri ve şerril kabihi felakin leyser dâbil muhal diyor. Emali, Ehl-i Sûret itikadında İmam Rabbani çok itibar eder ona. Ne diyor? Ondan sonra İmam Uğuşi Hazretleri'ne kitabı. allah Teala hayrı murad eder, şerri murad eder. Ama şerre razı değil. Şimdi Hayır nedir? Namaz kılmamız diyelim. Şimdi biz yatsı namazını hede ettik burada. Bu yatsıyı kılarken biz bir irade kullandık. Yani kılmak istedik bir defa. İstemeden senin de gelip başkası robot değilsin. Düğmene basacak da kıldıracak. İrade var. Sonra kudret. Kudret güç demek. Sen istedin ama böyle oturuyorsun. Hindi gibi düşünüyorsun böyle. Kılayım ya, kılayım ya nasıl kılayım ya. Öyle efendim. Dört dakikada dört dakikada kılacak yere kırk dakika düşünüyorsun. Niye teşebbüse geçmiyorsun? Hareket yok yani ay kalkacaksın, kıbleye döneceksin, bu önce abdest alacaksın bilmem ne. O zaman gücü oraya ne yapıyorsun? Kullanmıyorsun. O zaman irade yetmez. İrade lazım. Sonra bir fiil gücüyle kullanmak lazım. Bu kesb. Yani kazanmak. Yani ne demek? Teşebbüs sebebiyet vermek. Kulun dahli müdahalesi buraya kadar. Bundan sonra yaratmak kime ait? Allah Teala. Abdest almak isterse, abdeste gidemeden küt düşürürse onu abdest alamaz. Felç ederse onu elini kaldıramaz. Unutkanlık sonra iki kere yıkar, üç yıkardım zanneder. Demek ki, e, görüyoruz etrafımızda insanlar, abdest almak kolay mı? Ne kadar sağlık, saat akıl, fikir istiyor da herkes abdest alıp da güzel üç gün abdest alacak kadar aklı bile yok. Demek ki yaratan, anlayışını yaratan, idrakını yaratan, ezberlemeni yaratan, elini kaldıran, kolunu kaldıran, Boynunu mesettiren, şimdi az daha elimi boynuma götüremeyeceğim ağrıdan. Tutar seni böyle böyle yapamazsın bas bas varısın. E demek ki abdesti aldıran, abdest almakta lazım gelen gücü kullandıran Allah'tan, yaratan Allah. Allah'ta başka yaradan yok. Şimdi öbür adam da zina yapmak istedi. Allah cümlemizi çocuklarımızı muhafaza eylesin Şimdi zina yapmak için ne lazım? İrade lazım. Ne demek? E bir plan yapacak yani isteyecek onu. istemeden zorla adamı uyuttular da üstüne efendim öbür eşini at bir erkek ev kadın kadın erkek attılar üstüne de bilmem ne de şunu yaptı bunu yap. E bu zaten mazur olur. Mesul olmaz Allah buna günah sonunda adam bayıltılmış, uyutulmuş bilmem ne. Kadını getirmiş ona sardırmışlar. Bunu konuşmuyoruz. E zina zaten neyle gerçekleşir? Bir iradeyle gerçekleşir. Adam istiyor plan yapıyor ona göre telefon ediyor. Ona göre adım atıyor. Adres belirliyor. Oraya gidiyor, buraya geliyor. Evet. Kudretle gücü şimdi bir güç kullanması lazım. Konuşmak güç ister, efendim anlaşmak güç ister, adım atmak güç ister. Neyse geldin yan yana. ya burada bir fiil var. Meşru surette de olan yani nikahlı olana cevap var, cumaada cevap var karısıyla. Öbüründe gayrimeşru surette olan zinadır. bunda akıt yok. Onun için bu bu haramdır. Ceber günahlardan günahlardandır. Tamam. Eşine Allah Teala hanımıyla cemaatmek için meşru zeminle tabii hayız olursa caiz değil. Nifas olursa caiz değil. Yani doğumdan sonra 40 gün. Eşem ters ilişki caiz değil. Tamam bunlar konuşmuyoruz. Meşru zamanda ve zeminde bir adam eşine cemaat. Allah cennette köşk verirader. Bu çok sevaplı bir iş, hayırlı bir iş. Çünkü insanlar tatmin ediyor, haram gözünü haramdan koruyor, beynini yanlış düşüncelerden koruyor. Buna İslam'e teşvik ediyor. Şimdi bunu Allah yaratıyor mu? Yaratıyor. Niye yaratıyor? E, bu hayırlı bir iş. E, sonra geliyorsun bu tarafa adam zina edecek. Bunu Allah yaratıyor mu? Yaratmıyor. E, Allah yaratmadan bu adam nasıl kılıdı kıpırt atıyor? E, bu çok saçma bir şey. Peki Allah ona da yaratıyor, buna da yaratıyor. Neden? İmtihan. O onu istedi, gücünü kullandı. Bu da bunu istedi, gücünü kullandı. E, Mevla Teala ben hayır yaratırım, şeri yaratmam dese o zaman herkes namaz kılabilir, zina demez. E, buna saçma bir şey. Şimdi bir baba bin lira ona vermiş, bin lira da buna vermiş. iki oğluna para vermiş. E şimdi bu parayı ben sana verdim dedikten sonra karışamaz ki daha. Vermiş ibetmiş. etmiş. Yani senin dedim demiş temlik etmiş, mülk olarak vermiş de. E şimdi bu çocuk arsa almış, parayı kat kat artırmış. Bu çocuk da gitmiş, işkide kumardaymış. E şimdi buna da aynı parayı buna da aynı parayı. Sermaye babadan. Ama şimdi ona da karışmıyor ona da öyle. Neden? E, ne istediğinize yapısın. Ben sana parayı verdim. Parayı verdikten sonra. E şimdi sen gelip diğer bilir misin ki baba bana niye adaletsizlik ettin? Niye? Bu çocuğun yedi katlı apartmanı oldu. Benim 7 yedi kuruşum yok. Hımman mıydın evladım? Bu adama da aynı parayı verdim. Sana da aynı parayı verdim. Bu, bu gitti kat kat arttırdı da sen neredeydin? Bundan baba mesul olmaz. Yaratan Allahtır. Her gece. Gücü veren Allah'tır, babanın para vermesi gibi çocuğuna veren Allah'tır. Ama peki burada alan alıcı karşı taraf, karşı taraf o zarar etti, bu kar etti. Çünkü Allah Teala sebepler yarattı, bu sebeplere başvurana onun istediğini yaratıyor. Buyuruyor ki ben seni zorlamıyorum, senin istediğini gücünü kullandığım şey sana yaratıyorum. Ama yaratmak mecburiyetinde değil ha. O da bile. Çünkü istemesi yaratmaz. Ne demek? Adam e, zinayı planladı. irade kudretini kullandı. Allah bir mani çıkarıyor. Tak han hanımı arıyor. Ve anasınıza ne oldu? Ayağım kırıldı. Camda şeyden düştüm balkondan. Hadi bakalım ulan. Bütün plan bozuldu. Herif gidiyor. Allah kurtardı onu zinadan. O ayrı bir dava. Yani Allah onun istediği şeyi ona yaratmak mecburiyetinde değil haşa. Allah hiçbir zaman mecbur olmaz. ama imtihan hikmetine binaen isteyene istediği şeye gücünü kullanana iradeyi cüziye ve kudreti cüziye yani yaratmaya taalluk etmez ama cüzi de olsa öne geçme, sebep olma, kesbiyet bakımından yani kazanç bakımından efendim teşebbüs diyelim daha Türkçe'si o da Arapçadır ama e, devreye girme bakımından insanın müdahalesi var burada Allah-u Teala kimseye zorla iş geçitmez. Zorla da namaz kıldırmaz. Dolayısıyla insanın idade ve kudreti devrededir. Sebep olmak bakımından. Onun için mesul olan kimdir? Mesul olan sebep olandır. Allah-u Teala yaratmakla hiçbir zaman mesul olmaz. Allah kim hesap soracak? Çünkü imtihan ediyor. Bu yüzden Allah-u Teala bütün mahlukatı yarattı. Amellerini de yarattı. Amellerini de yarattı. Yani Zina bir ameldir, Allah yaratıyor. Teravih namazı kılmak ameldir, Allah yaratıyor. haç yapmak ameldir, Allah yaratıyor. Şirk koşmak ameldir, söz ister, ikrar ister. Ondan sonra veyahutça gidip puta tapmak. Bunlar tatbikat ister, fiildir, harekettir. E şimdi işte haçı çıkarıyor, bilmem ne, sağına kaldırıyor, soluna indiriyor. Bir şeyler yapıyor herifler, bir harekettir. Ama o hareketi de yaratan Allah'tır. Yoksa papa elini kaldıramaz. Hiçbir papaz... şirk koşamaz yani şey olarak haç çıkartamaz haç çıkartmak kuvvet ister hele bir de kalice atlıyorlar buz gibi havada oradan çıkartıyorlar falan baya kuvvet ister e demek ki hayrı da Allah yaratıyor şeri de Allah yaratıyor peki hayrıdan razı mı razı. sen namaz kılmak istedin gücünü de kullandın Allah da sana yarattı 20 rekat evvabi, 12 rekat deyip, 100 rekat berat namazı rekaib namazı 12 rekat yarattı sen istedin kudretini kullandın Allah da yarattı razı mıdır razıdır Öbürü de zina yapmak istedi. Öbürü işçi içmek istedi. Arkadaşlarını toparladı. Bilmem ne. Orada çilingir sofrası kurtular. Onlar orada zıkımlanıyor. Bunlar burada zina ediyor falan. Bu amelleri kim yaratıyor? Bunların bu tatbikatlarını, icraatlarını hepsini Allah yaratıyor. Ama razı mıdır ondan? Razı değildir. Peki razı olmadığı işi niye yapıyor? Ya Allah Allah. Kardeşim sen hayvan değilsin. Melek değilsin. Melek olsan sana günah işleme kapasitesi vermemiş. Nefis vermemiş. Şeytanı musallat etmemiş. Meleğe niye hesap tutsun? Melek. Cennetlik. Yani hayra odaklanmış. Hayır gibi. Yani hayır için namazı bir şey yapamaz melek. Ya Burada melek var. Öbür tarafta şeytan var. Tam şeytan kendi iradesiyle iblislik yaptı. Şudur budur. Ama insanlarla cinler öyle değil. İnsanlarla cinlerin Allah indiğinde sonu belli. Bizim indimizde sonumuz belli değil. Neden? İmtihanın ne olacağına bağlı. Kimse kimseyi bilmiyor. En büyük hoca yarın dinsiz oluyor. Müftü kitapsız oluyor. Allah'a inkar için kitap yazan müftü var. E şimdi onun da sonu belli değil. E, gavurun da sonu belli değil. En büyük gavur Müslüman oluyor. iddia buluyor. Seni beni geçiyor. O zaman imtihan bunun için lazım. Kimin için lazım? Bizim için lazım. Allah yoksa biliyor. Baştan cennete cehenneme herkesi yaratıp otomatik gönderebilirdi. Adaletsizlik de olmazdı. Niye adaletsizlik olmazdı? O sorsa ki beni niye cehenneme gönderiyorsun? E sen günahlar yaptın. Ne zaman yaptım? E benim ilmezelim de ben biliyorum yaptın. E sen, sen bana bir fırsat vermedin. Ona da bir fırsat vermedin. Onu doğru cehennete gönderiyorsun. Beni doğru cehenneme gönderiyorsun. Ya Rabbi bu olur mu şimdi? Derse Allah'a karşı bir mazeret ortaya atar. Bir bahane ortaya atar. allah Teala buyuruyor ki. peygamberler gönderdim vaaziler gönderdim, mürşitler gönderdim size doğru yolu iddiati beyan ettim zaten beyan etmediğim fetret devri dağda bayırda ona bir şey hesap sormam çünkü neden mesul değil mükellef değil davet tebliğ ulaşmamış ama seni mesul tutarım neden rasul geldi mi geldi kitap indi mi indi vaaz geldi mi geldi mürşit var mı var niye sen gittin cehennem yolunu seçtin o zaman daha bir şey konuşamazsın Öbüründe de konuşamaz ama Mevla istemiyor ki bir kulun içinde bir ukde kalsın. Bu Allah niye böyle yaptı gibi haşa. Hiç istemiyor. Adam yarın cehenneme gönderilecek bir adama. Mevla cehenneme git buyurduğu zaman o adama diyecek ki kendi hesabını kendin yap. Defterin burada. Sana ne kadar vergi çıkar, çıkıyor. Muhasebe burada. Aldığın burada, sattığın burada çıkarsın. Kendi vergini kendin çıkart bakalım kaç lira çıkıyor sana vergi. Ceza kaç lira keseceğiz? Neden? E, Levi ben senin ne yapacağını Bildim yazdım. Burada Levi Mahfuz. E, burada da amel defterim var. Melekler yazdı sen. Mükellef olduğundan beri ölene kadar son nefes Burada da melekler yazdı. İkra kitabı Şimdi oku bakalım kitabını. Kendi yazdırdım burayı. Burada Benim Levi Mavuzda ezeldeki ilmim. Bak bakalım santim saniye şaşıyorum. E, şaşmaz ki. Allah yanlış mı bilecek? Haşa. Onun bilmediği bir şey olabilir mi? Olmayacağını bir şey olamaz. Olmayacağını bildiği şey olamaz. Olduğunu bir şeyin de olacağını bildiği bir şeyin de olmama ihtimali yok. Çocuk doğurmayayım, doğurmayayım, doğurmayayım. Allah ezelde bir çocuğun doğacağını olacağını bildiyse istediğin kadar korun. Bir de baktın çocuk oldu bir daha. E, olacağını biliyor Mevla çünkü ezelde. Anladın mı? Bu olacak. Onun için Meryem validemiz <gülüyor> evlenmemiş, erkek eli değmemiş. E, İsa bu. Aleyhisselam e, Cebrail Aleyhisselamla üfledi onun rahmine. Cebrail Aleyhisselam geldi üfledi. Kün fekün oldu dedi, oldu verdi. Eşi Meryem validemiz diyor, ben erkek değmemiş bu çocuk nereden oldu diyecekler. O da anlamadı işi. Cebrail Aleyhisselam gelene kadar, ona anlatana kadar Eşim Mevla biliyor ki Meryem validemizin çocuğu olacak. Hem de ne çocuk. Meryem validemiz hiç evlenmemiş, erkek değmemiş. Ona sorsan senin çocuğun olacak ne der? Allah, Allah. Bütün kabilesine sorsan Beni İsrail'e sorsan oğlum böyle şey? Zaten onun için İsa Aleyhisselam'a Haşa ve kella Veledizina dediler Yahudiler Niçin babası yok diye zındıklar Öyle dediler Eşe, Öbürleri de Allah'ın oğlu dediler İkisi de İlahi cehenneme zümera Bir tek Müslümanlar Hakka isabet ettiler Babası yoktur Allah'ın ruhundan e, ihya sıfatından, diriltme sıfatından babasız olarak Cibril Aleyhisselam'ın e, nefhiyle efendim e, yakasının e, e, deliğinden yakasının üstünden, boşluğundan <gülüyor> bir üflemeyle beraber. Onsuz da olurdu. Ama allah Teala sebepler alemine sebep koyar. E Cebrail erkekliği var mı yok, kişiliği var mı yok. Birden peyda oldu bir genç delikanlı, dünya yakışıklısı. Ana, Meryem validemiz hiç erkeğe bakmaz, erkeğe gelir diye yani sif ibadet yapıyor. Dünyada en büyük ibadet yapan kadınlardan. İn niayu bir rahmani binki, inkülde takıya. Sen dedi Allah'tan korkan biri sen dedi. Senden rahmana sığınırım dedi. Yani Cebrail aleyhisselam'a diyor, senden rahmana sığınırım di. Sen ne geldin burada yanıma? Dedi. İnnemâne Rasûlü Rabbi ki ben senin Rabbinin elçisiyim dedi. Ben meleğim dedi, benim erkekliğim yok dedi. Lihâbeleki hulâme zeki ya, sana tertemiz bir çocuk bağışlayacağım dedi. Bak ben bağışlayacağım dedi. Yaratan Allah, bu isnad-ı mecazi. İşte Evliyaullah da şu işi yapabilir mi bu işi yapamaz mı? Ecebrâhizam da yapamaz ki. Yaratan ancak Allah. Ama sebebe de ben bağışlayacağım diyor. İnce işler. Ondan sonra ben sana tertemiz çocuk bağışlayacağım dedi. Nasıl benim çocuğum? Nasıl günüber? Benim çocuğum nasıl olabilir? Öyle öyle hep sesli bir şey zor. Bir beşer bana dokunmadı. Öyle öyle bakıyor ya. Fuhşa yapmadım, zina da iş yapmadım. Nikahada dokunan yok. Kâle kezaliki. Kâle rabbüke alayyin. Rabbim buyurdu ki bunu yapmak bana çok kolaydır. Ben o çocuğu verle ceale ve ate llinnas. İnsanlara ibret yapacağım. Bak babası çocuk doğar mıymış? Adem Aleyhisselam'ın annesi de yok. topraktan yaptım. Yarattım Allah buyurdu. Bunda babası yaratıyorum. Bu ayet olacak. Bu yani Makdiya. Ey Meryem. Hiç boşuna kafanı takma. Bu iş Allah'ın ilmeceliisinde lev mazluda. Kaz kazası, kaderi bitmiş. Makdiya bak kazadan geliyor. Kaza maddesinden Makdiya. Yani hüküm verilmiş oldu bitti zaten sen Ee, sen daha neler düşünürsen düşün. O, bu Allah'ın izinliğinde olmuş bu. İşte Allah'ın ilminde olmuş bir şeyin şu anda dünyada gerçekleşmemesi mümkün mü yani? Çünkü e, ilmi şaşmaz. Olduğunu biliyorsa olacak mı? Ne zaman olacaksa o zaman biliyorsun. Birden çocuk oldu. Ne ayız var, ne nifaz var, ne kan var, ne bir şey var. Doğdu çocuk. Allah Allah. İşte kaza ile Kaderiyle, on ilmiyle, ilmezelisiyle. Her şey ona bağlı. Sen şimdi dersen ki efendim hayrı saadet o yaratıyor, şerri o yaratmıyor. Allah muhafaza, Allah'tan başka yaratanlar olduğunu söylemiş olursun. Kul kendi işini kendi yaradır. Mutezile de böyle bir şey. İşte Zemekşeri, büyük allame-i cihan, tefsir ilminde eğer yerde zirve, maalesef Mutezile mezhebindeydi. Sonra Ölmeden döndü rivayetleri de var ama bazı beytleri de var ama tabi son zamanla yakın. İnşallah dönmüştür çünkü ilimlerinden çok bütün dünya istifade etti. Bir kadın dedi ki beni onunla evlendirin dedi. Ben kul fiilinin halik olmadığını ona ispat edeceğim dedi. Nasıl iş ettiler Sonra hakikaten vesilelerle nikah oldular. Ondan sonra işte bir kere cim aldı, iki kere cim aldı. E şimdi her insanın gücüne kadar olsa da bir, bir noktada biter. fili biter. Kıvırtanacak galip olmaz. Ondan sonra. E dedi şimdi ben dedi bir daha istiyorum. Cık, ya dedi ben makina mıyım dedi? Efendim şimdiye kadar birkaç kere e, efendim yaptık ama şimdi ben dedi daha küçük dinlenmem lazım. Çok hiç gözüm açacak galmiyor. E dedi kul filinin halikuydu. Kul kendi işini kendi yaratıyordu. Madem dedi yarat bir tane daha. Bir kuvvet daha yarat dedi yani. İstersem bile bazen istersin bir şeyi gücün yok. Hadi yarattı. Yani bundan dolayı da eğrisinde de bir kadının döndürdüğü derivati var. Çünkü insan ne kadar hoca olsa nerede yaşıyorsun sen ya? Bir fiili bir tatbikat adama pes diyor yani. Bak, Allah diyor kulları da yarattı, amellerini de yarattı. Amelleri yarattı. Ne demek? Bütün yaptıklarını yarattı. Hayırsa razı olarak yarattı. Şerse razu olmadan yarattı. Şimdi burada Mutezile diyor günahlar Allah'ın kazarsa kaderidir. Haşa beker. Ne buyuruyor? İnna kulli şeyin khalaqahu biqadar. Bu et Kamer suresine atidir. Biz her şeyi kulle ya. Ya Arapçadır ama Türkçeleşmiş. Kulle. Kulle her bütün demek. Şeyin şey Türkçeleşmiş. şey ne demek? Her varlık demek. Yani şurada toz yok istisna. Karınca yok müstesna. Her şey, her şey tor torbaya dahil. Halak nabiz onu yarattık diyor. Hem de neyle bir kaderin, kaderle, ölçüyle, hesapla, kitapla, ilme i de külli ve icmali, sonra kader safhasına gelince, lev-i mahfuzdan sonra da bütün tafsilatıyla önce yazılmış, sonra vakti geldiğinde varlık sahasına çıkarılıyor. Her şeyi biz kaderle yarattık diyor. O sonra hadis-i şerif Efendimiz sallallahu teala buyuruyor. Bu hadis-i şerif Müslim'dedir. Sahih Müslim'de Bukhari'den sonra en sahih kaynak. Ne buyuruyor? El kaderu hayru ve şerru minallah. Küllü şeyin bir kazayım ve kader. Hayır da şer de yaratılmak cihetinden bak yaratılmak. Sebep olmak bakımından kulun müdahalesi var. Yaratılmak cihetinden size öyle öğrettiren mi bilmiyorum. yanda bize öyle öğrettiler. Kader Zaten hayırlısı da şerlisi de yaratılmak cihetinden çünkü sebebiyette kul sebep. Ama yaratılmak cihetinden Allah Teala'nın takdiridir. Bunun Hayırlı şerrin yaratılmak cihetinden Allah'tan olduğuna iman ettik. Amen türün bir maddesidir. Cemal Mustafa ilk inkar ettiği maddelerdendir zaten. Velayetlerde birçoğu bunu inkar eder. Amen türü işte 5'e indirmişler. Fetho zaten 3'e indirmişti. Böyle iman şartlarında bile Oynayan pervası adamlar. Onun için hadis-i şerifinde buyuruyor, her şey kaza ve kaderledir. Yani bir ezelde toptan bildi her şey, bir de levim havza tafsilatını yazdı. Küllü şey bir kaza ve kader. Beceriksizlik de kader, uyanıklık da kader, güçlülük de kader, zayıflık da kader. Ahmaklık da kader, delilik de kader, akıllılık da kader. Ya bir insan aciz olmak ister mi yani? Ben şimdi hiç beceriksiz olmak ister miyim? O kadar becerikli olsam ki ne, bütün dünyayı Müslüman etsem istiyorum. Ama o kadar beceriksizim ki evde bir sohbet yapamıyorum ya. Beceriksizlikle zirveye çıkmışım. Adamlarım benden beter. Yani böyle de körler, sağırlar birbirine ağırlar kabilinden gidiyoruz yani. Gidiyoruz. Ama istemezdim ben böyle olsun. Şimdi isterdim yüzlerce kanalım olsun, yüzlerce internette kanallarım olsun, hepsinde sohbetlerim olsun, her tarafa İslam'ı yayalım. Bir kuruş para istemeden, ücret almadan, üyelik kaydetmeden, bütün insanlara, bütün fakirlere yardım vereyim. E i̇sterim yani, ama tabii beceremedik. Kendi güçümüzle aciziz. E beceremedik. Bazı becereceğim şeylerde yanlış yaptık. E şimdi geldik bu noktaya. E şimdi bu neyledir? Kaderledir. Ama kaderi suçlamak için değil. Yani ben bu kadar Allah'ın yoluna, dinle, hizmet ediyorum da niye Allah bana böyle yapıyor da bu sapık adamlara bu kadar para vermiş bunlar da küçük kanallar kurmuşlar, dünya ifsat ediyorlar ve ha bizi, Türkiye'de bunların temsilcilerine imkanlar, iktidarlar vermiş de ben niye böyle kalmışım? Haşa. Allah'a suçlamıyorum. Senin beceriksizliğin senin nefsinin şerrindendir. Ayet böyle söylüyor. Sebebiyet ben vermişim bu beceriksizliğe. O zaman... Her şey Allah'ın takdiriyledir Ama kaderi suçlamıyoruz. Kader adalet eder, beşer zulmeder diyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Çok büyük bir laf. Kader adalet eder, beşer zulmeder. Yani senin arabana vurulduysa da başına bir tokmak vurulduysa da bu kaderdir illaki kadersiz bir şey olmaz. Bu, burada adalet var. Niye ben bu adama bir şey yapmadım ki? Kim bilir sen kaç sene evvel Bir adama bir kadına bir tokat atmışsındır. O da sana gücü yetip tokat atamamıştır. Buradan gelmiştir. Tokat bunun vasıtasıyla kafana inmiştir. Mutlaka senin yolsuzluğun, soysuzluğun vardır. <gülüyor> Başına bir şey geliyor. Sen orada arıyorsun işi. Sen orada arama. Kader adalet eder. Kim bilir sen bu belayı nereden hak etti? Adam durup dururken geliyor. Çağat vuruyor. Ulan ben ne yaptım sana ne vuruyorsun bana diyor. Canım öyle istedi diyor. Kelleni diyor çok güzel gördüm diyor. Tam vurulmaklık işte amk kabardı diyor. Allah Allah, delimsin, manyaksın. Ya git işine belanı benden arama diyor. Tamam da kardeşim bu adam durup dururken niye geldi vurdu ya? Senin var bir açığın. Mevla bir intikam alıyor, birinin intikamını alıyor senden. Her şey kaza ve kaderledir. Beşer zulmeder, yanlışlık eder. Allah da eder. kadar adalet eder. Ama sen o anda onun hikmetini anlayamaya bilirsin. Mesela bir de bakarsın adamın biri gelir sana ...acayip bir para hediye eder. işte öyle bir şeye rastlamıyordum ama neyse. Efendim e, araba hediye eder. E, bir şey yiyecek hediye eder. Bilmem ne. Bilmem. Allah Allah. Bir çuval mandalina, portakal gelmiş eve falan. Zaten manavdan alamıyorum param yok diyor adam. Nereden geldi bu ya? Ha. Mutlaka bir iyiliğin var. E ben, ben bir iyilik de yapmadım. Ne zamandır dedim. Beş lira vermişsiniz bir dile, dilenciye. Beş yüz liralık mal gelmiştir. Yani... Birini kurtarmışsındır. Birine bir iyilik yapmışsındır. O anda gelmez. Sonra gelir. Kader mutlaka adalet eder ama beşer hep zulmeder. Yani yanlış işlerinde. Onun için mutezile dediler ki masiyetler Allah'ın kazasıyla kaderiyle değil. Biz de onlara cevap verdik. Bir ayet okuduk. Allah şeyi kaderle yarattı. Kamer suresinin 49. 49. ayet olacak herhalde. Gözüm de, bu ağrı kesicilerden gözüm de bulanıyor da. hadis-i şerifte ne buyurdu müslüman hadisinde el kaderu hayru ve şerru minallahu teala kül şeyin bir kazanı kadar hatta el acze vel keyse acizlik ve uyanıklık dahil hiçbir şey kadersiz ve kazansız olmuyor bu ne demek her şeyi Allah ezelde biliyor sonra da lev-i muhafızda bunu bir yazıya dökmüş bu demek bu Allah'a çok kolay bunu yani bunu bu Allah'ın bilmemesi mümkün değil bilmeyen ilah olamaz Taptığım Allah diyorsun. Amen tübillah diyorsun. Sonra Allah bilmez diyorsun. Yani tezat atış olsun. E Allah bilmez. E ben de bilmiyorum. Ne farkımız kalıyor o zaman yarın olacağı? Allah Allah saçma. Müslüman için saçma. Ama Allah inanmıyorum diye ne? Ben kaza ve kaderden bahsetmem ki. Zaten Allah'a inanıyorsun. Peygamber'e inanmıyorum. Ona da kaza kaderden bahsetmem. Çünkü Allah'a inandıktan sonra peygambere inanacak ki. Kitap, sünnet, Kur'an ve hadislerle ben onu... ikna edeyim, dinini ona ifade edeyim, izah edeyim, beyan edeyim. Ama öbür türlü, zaten kaynak delili olan, kaynağı inkar edince, kaynağı inkar edenden sonra ben adama ne okusam boş. Ama Allah'a inanıyorum, peygamber'e inanıyorum. Ee, Her şeyi Allah biliyor. Kaza ve kaderle takdir ediyor. diyor. Bu ayet, bu hadis varken sen nasıl yorum yaparsın, felsefe yaparsın, mantık yürütürsün burada? Şimdi burada çok acayip bir Ee, kısa var. Vakit biraz fazla oldu. Ben şimdi bakma konuşuyorum. O Bazı kere biraz sesimi yükseltiyorum. Vuruyor buraya zonkluyorum. Ondan sonra öksürüyorum, zonkluyorum falan. Ee, tabi ağır kesicilerin şeyle Allah'ın yaratmasıyla onların sebebiyetiyle duruyorum şimdilik. Bakalım yarın da ne çıkacak? Hayırlı haber alırım inşallah. Ne, ne olmuş yani başıma boynuma? Onu anlayacağız inşallah. Bu arada e, mutezilenin en büyük kadısı Allah meycan şimdi öyle. Ne müftüde var diyor. Mu'tezile mu'tezile ama işte. İlimde de zirve adamlar yani. Ancak onun denge olan alimler onlarla baş eder. Şimdi bir mu'tezile geldi. Hepimizin belki de susturur altı der yani. Gerçi biz eski alimlerin kitaplarını bildiğimiz için hazıra konduk yani. O ayrı dava tabii de. Öbür türlü biz nereden bulacağız bu delilleri yani. Onun için burada o dersi önümüzdeki çarşamba akşamı inşallah hakikaten çok ilginç. Yani mu'tezileyi Pes ettir. Kazı Abdülcebbar el-Hemedani. Büyük muteziledendir bu. Bununla tartıştı kim? Ebu İshak el-İsferaini. Kattesallahu aleyhi ve sellem. Çok büyük allame. Büyük zat. O bir soru, o bir soru. O bir cevap, o bir cevap derken, derken bütün millet toplanmış. Tam bir düelle gibi yani. Son bir soru sordu. Cevabı yok dediler. Herkes dediği el-i sünnet aklıdır. Onun için o amelleri Allah yarattığına dair onu da veririz çünkü orada izah istiyor. Şimdi girerim içine, çıkamam, çıkarım da yani vakitler bir saati geçmiş. Bunu okuruz, ondan sonra rızıkları yaratması ve ecelleri yaratması ile ilgili kaderle ilgili ibareyi çözeceğiz. Şimdi bugün kaç şey söyledik? Halka, halka ve amale. Bak bu kadar okuduk. Halka yarattı. Neyi? El halke bütün mahlukatı. Yaratılmışların hepsine. Daha ne yarattı? Ve a'ma lehum. Onların yaptıklarını da yarattı. Buna delilin var mı? Var. Ne buyuruyor Nehri suresi olacak? Wallahu halekeküm ve ma te'amelûn. Wallahu Allah halekeküm sizi ve ma o şeyleri de yarattı ki te'amelûn siz yapıyorsunuz. Yani sizin yaptığınız icraatların, amellerin hepsini o yarattı. E daha muhteşemde konuşuyor bile. Öbür ayette musibet sana nefsinden geldi. Ya orada sebep oldu nefsin diyor. Anlamıyor musun? Burada sana diyor ki amellerinizi de ben yarattım. Açık söylüyor. O ayetin manası buradan anlaşılıyor zaten. Ayet ayet tefsir eder. Birini okuymuş ileri, ileri, ileri ya. Allah sizi de yarattı. Yaptığınız her icraatı, amellerinizi, halka iledi. Bu da e, Nahl suresi yok Saffatmış. Değil mi? Saffat suresi evet ben kafamda yanlış kalabiliyor. Hafızlar böyle bazı bu surede bilmezler, rakam da bilmezler. Rakam hakikaten bilmiyorum işte. Sureler aklımda biraz efendi hazretleri her şeyi bilir. Rakam işini bilmeziz. Rakam işine uğraşmayız. Ama ati ezbere bilen rakamla niye uğraşsın? Ati kendini okuyor zaten. Ama bu Saffat suresi 96. ayet-i kerime. Yanlış bir bilgi aktarmış olmayalım. Bu ayete ne buyuruyor Allah? Sizi de kalka iledi. Amellerinizde neler yapıyorsun onları da yaratan ancak allah Teala'dır. Böylece üç kelimeye mana verdik. Bir saat on dakikadır. Üç kelime. Çünkü burası hakaid dersidir. Amellerimizi Allah yarattı. Ne anlayacaksınız bundan? Bak şimdi bu kadar anlattık da mutezileden farkımız ehl-i sünnet neye inanıyor anlamış olduk. Bu çok önemli. Çünkü bazıları yani içki gibi zina gibi şerleri Allah onlardan tenzih etmek için muhtezile kafasında. Sen diyor kendin içiyorsun diyor. Allah sana mı içirtiyor diyor. Ya Allah sana zorla içirtmiyor. Tamam ama içerken lazım gelen gücü de Allah yaratıyor. Çünkü bunu Allah'ta başka yaratan yok. Boğazını düğümlese içki boğazından geçmez. elin felç etse, bardağı kaldıramazsın. Yani şimdi burada midene indiremezsin. Sindiremezsin. Yani burada tabii ki içki fiilini de Allah yaratıyor. Zemzem içenin de fiilini Allah yaratıyor. Zemzem içenden razı geliyor. İçki içenden razı gelmiyor. Anladım. mı? Bu kadar basit. Onun için e, itikadımız bu yöndedir. Allah'tan gayri yaratan yoktur. Bu yüzden yaratma lafını, icat lafını, halk lafını tabi Arapça bunlar. Onlar, ib i̇htira, işte, ibda, Gibi e, kelimeler Türkçe'de çok kullanılmıyor ama e, tabii ki bu e, icat etti lafı kullanılıyor. Arapçadır aslında. Yaratmak zaten Türkçedir. Bunu Allah'tan gayri için kullanmamak lazım hiç. Yani bir olay yarattı. Olay çıkarttı denir. Bir olaya sebebiyet verdi denir. Allah'tan gayri yaratan yoktur. Ondan sonra mucittir işte bir icat buldu. Ya buldu denir. Buldu başka yarattı başka. Çünkü Bulan da bütün malzemelerini Allah'ın yarattığı malzemelerden kullanarak buluyor. Tamam. Bir deney yapan kaç tane malzeme kullanıyor? Ondan hepsini yaratan Allah'tır. Böcek de olsa, sinek de olsa, toprak da olsa, ot da olsa yaratan Mevla'dır. Onun için buldu denir. Bir yenilik buldu. Ama icat etti, yoktan var etti anlamındadır icat. Bu kelimeleri manasını anlamadan... Allah'tan gayri yaratan var manasında kullanmayana kafir denmez. Ama cahil dener. Ama tabii Allah'tan başka yaratan da var derse kafir olur. Onun için mucit lafı, icat lafı, yarattı lafını kullanmaktan ihtiraz etmek, sakınmak icap eder. İnşallah Rabbim yarın da bize sohbete gelecek kuvvet halk eder. Hıfız namazı kıldıracak kuvvet hıfız halk eder. Ondan sonra hepimizi yarın sohbette cema eder. Haftaya geçti derslerimizi de bir hakkın ifade muvaffak kılar. Zaten cumartesi herhalde Muhammed Ülemin vakfındayız. Sekizden sonra sohbet var çok güzel. Terhib-i Terhib hadisleri ne hadis var. Tasavvuf hakkındaydı. Yani tasavvufun kaynağı olan hadis-i şerif, ilmi zahir, ilmi batın çok acayip malumat vardı. Geçen derste o geç olduk okuyamadık. Bu hafta onu okuyacağız. İnşallah o rahman. Çok uzun da şehirler yapılacak inşallah. Zaten Lale Gül de canlı veriyor. Rabbimiz Ölene kadar verdiği bütün imkanları, hak ettiği bütün kudretleri, kuvvetleri eee Rabbimizin yolunda dinine hizmet uğrunda harcamaya muvaffak eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve âlihi ve sahbihi sellem teslimen kesir. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Amin.